نحمد الله تعالى ونصلي على نبيه الكريم وعلى آله وأصحابه أجمعين ve Teala fi Kitabihi al Kerim. Estağiz Billah Bismillahirrahmanirrahim Bismillahi al Rahman al ve cdu an Sabili Allah. A آمنوا والذين آمنوا وعملوا الصالحات وآمنوا بما نزل على محمد وآمنوا بما نزل على محمد وهو الحق من ربهم فسرع عنهم فسرع عنهم سيئاتهم واصلح حاله صدق الله العظيم ودللنا رسوله النبي الكريم اللهم اكرمنا فهم النبيين وحفظ المرسلين ilham ma malaikatin mukarrabi amin wa qala sallallahu taala aleyhi ve sellel el islam yu'la wa la yu'la aleyh sadaqa rasulullah ki ma qal ehema qalannabiyyu sallallahu taala aleyhi ve sellem. aziz ve muhterem cemaati müslimîn <gülüyor> Dileğiyle. Yani hac ibadetini yapmak üzere bir müddet sizden ayrılmış oldum. Ama sizi özlemedim desem yalan olur. Hüsnüzanla söylüyorum herhalde siz de özlemişsinizdir. Öyle olmasa bile onun gayreti içinde olmalıyız. Müslümanların gerçekten birbirlerini sevmeleri lazım, saymaları lazım, aramaları lazım. Cenab-ı Hak'tan bir mani olmazsa, herhangi bir engel çıkmazsa inşallah buradaki derslerimizi devam ettireceğiz. Bu ihtiyaklı cümleyi niye kullanıyorum? Çünkü Türkiye'de saat başı işler değişiyor, hangi gün, hangi saatte ne olacağı belli olmadığı için ben inşallah devam edeceğim diyemiyorum yani. Kim bilir, bir mani çıkar, bir engel çıkar, bu dersi devam ettiremeyebiliriz inşallah böyle bir şey olmaz Cenab-ı Hak gözlerden korusun şerlilerin şerrinden korusun hakkı galip kılsın batıla mahkum etmesin hiçbirimiz. <gülüyor> yüce kitabımız Kur'an-ı Kerim her zaman bunun üzerinde duruyoruz ama yalnız Kur'an'la yetinmiyoruz biliyorsunuz. Her zaman ifadesine çalışıyorum. Özellikle tekrar edilmesinin lüzumunu hissediyorum. Bir Müslümanın dayanmak mecburiyetinde olduğu, bağlanmak mecburiyetinde olduğu esasla, temeller, deliller dört tanedir. Bunlara sık sık zik ediyoruz bunları. Bunlara şer'i deliller diyoruz, edinleri şer'iye diyoruz, dinde olmazsa olmaz ölçüsünde olması gereken, bağlanmamız gereken deliller diyoruz, bunlar da dört tanedir. İslil esas her şeyin temeli Allah'ın kitabı Kur'an'dır. Yani Kur'ansız bir Müslümanlık olmaz. Müslüman Kur'an'la Müslüman olur. Müslümanlık Kur'an'la ancak ortaya çıkar, anlaşılır. Bu her şeyin başıdır. <gülüyor> Ama sadece Kur'an Demiyoruz çünkü Kur'an'ı anlamak için, doğru tatbik edebilmek için mutlaka ve mutlaka, mutlaka ve mutlaka onun yanı başında Peygamberimiz ve onun sünnetinin bulunması lazım. Çünkü Kur'an Allah'ın kelamıdır. Cenab-ı Hak bu kelamını, bu sözlerini olan Cebrail Aleyhisselatü Vesselam vasıtasıyla insanlar arasından seçtiği, son peyramdan olarak seçtiği Hz. Muhammed Aleyhisselatü Vesselam'a gönderiyor. Bütün insanlık Kur'an'ı Hz. Muhammed'den işitiyor. Ondan öğreniyor. ve tabi kendisine inen Kur'an'ı her şeyler evvel onun açıklaması lazım. Gelen ayetlerin neyi anlattığını, nasıl yaşanacağını, nasıl tatbik edileceğini Kur'an kendisine inen o peygamberin anlatması lazım geliyor. İşte Kur'an-ı Kerim'i peygamberimizin izah eden sözleri veya davranışları peygamberin sünnetidir. Nasıl Kur'ansız Müslümanlık olmazsa, sünnetsiz Müslümanlık da olmaz. Çünkü temel olan Kur'an anlaşılmaz. Şöyle bir kaba misalle, yahut hayatın içinden alınan bir misalle anlatılabilir. Telsiz sahipleri iyi bilirler, Avrupa'dan, Amerika'dan bilmem şuradan, buradan, bir kısım makineler ithal ediyorsunuz. Makineler ithal ediyorsunuz, bir tesis kuruyorsunuz. O makinenin bir teknik tarif namesi vardır içinde, ambalajının içinde o makinenin nasıl kurulacağını, arıza yaparsa nasıl tamir edileceğini nasıl çalıştırılacağını, randımanlı olması için, uzun ömürlü olması için neler yapılması gerektiğini gösteren bir teknik tarife namesi vardır. Onun için Bununla da yetinmiyor adam. Diyor ki, bu makineleri gelelim biz kuralım. O firma, sattığı makineyi kurmak üzere mühendislerini elemanlarını gönderiyor. Bir de o Mayıs'ten dedikleri kendi dilleriyle yani bir usta bu nasıl çalıştırılır? Nasıl çalıştırılır? Nasıl kurulur? Onu gösterecek bir adamı da gönderiyor. Ne lüzum var? Al makine geç aşağıya. Bozulursa bozulur, kalırsa kalır. Yani bir firma bunu yapar da Allah yarattığı insanı tarifesiz, ölçüsüz bırakır mı? İnsan nasıl yaşayacak? İnsanca yaşayabilmesi için insanca yaşayabilmesi için insanlığının gereği davranışları yapabilmesi için bir tarife gerekir. İşte o tarife Kur'an'dır. O tarife sünnettir. Kur'an'a başvurursan sünnete başvurursan seni Yaratan'ın nasıl hareket etmen gerektiğini orada göreceksin. Ve Kur'ansız Müslümanlık, Sünnetsiz Müslümanlık, Hücma Ümmetsiz Müslümanlık, Kıyası Fukuansız Müslümanlık, o Müslümanlık değil. Bu havada kalan bir Müslümanlıktır, iddiada kalan, lafta kalan bir Müslümanlıktır. Bu dört esası hiçbir gün unutmayacağız. Bizim dayanmamız gereken temeller dört diyoruz. Şimdi o temellerden birincisi olan Kur'an'dan onun 110. suresinden birisi olan sureyi Muhammed diye adlandırılan Muhammed suresi diye adlandırılan surenin başından zamanın izin verdiği ölçüden bazı ayetler okumak istiyorum. şöyle buyuruyor evet, bu ayetlerde Bismillahirrahmanirrahim ve Keteru Vesadju ansebilillah O insanlar ki bu insanların hepsi benim kullarımdır demek istiyor Cenab-ı Hak ben yarattığım kulu size anlatıyorum herhalde kendi kulunu Allah kadar bilen, doğru anlatan başka birisi olamaz. İnsanlar içinde yarattığım kişiler arasında öyle insanlar vardır ki bunlar kafir oldular diyor Cenab-ı Hak. Kafir oldular. Yani bu tabirin çok iyi anlaşılması lazım. Benim bütün rahatsızlığım buradadır. Bu anlaşılmıyor bu cemaat tarafından. Kâfir olgular ne demek? Yani şu adam kâfirdir, şu topluluk kâfirdir demek, bunlar Allah'ı ve onun koyduğu düzeni tanımayan insanlardır demektir. Efendim küfür, küfretme! Bizim dilimizde küfür çok ucuzladı. Yani çok basit manalarda kullanılıyor. Mesela birisi birisine, e eşeğol eşek diyor. Biz buna da küfür diyoruz. Tabi bu, yani küfür manası burada çirkin bir söz demektir. Hoş olmayan bir söz demektir. Fakat küfür deyince, Doğrudan doğruya inkar ulaşılacak. Kur'an'da geçen her küfür kelimesinin karşılığı inkar. Bu adam kafirdir ne demek? İnkarcıdır. Bu işte küfür var demek, burada inkar var demektir. Neyi inkar ediyor bu? Allah'ı ve onun koyduğu düzeni inkar ediyor. Geçiyor Allah'ın karşısına, bir kısım insanlar diyorlar ki... Ya Rabbi her ne kadar senin var olduğunu, bir olduğunu söylüyorsak da bir kısım saf adamları aldatmak için biz bunu söylüyoruz. Aslında seni de tanımıyoruz biz. Ve senin olduğu söylenen, sana izafe edilen o düzeni de tanımıyoruz diyenler kafirdir. Kafiri doğrulayamazsın çok önemlidir bu o insanlar ki diyor Cenab-ı Hak o insanlar ki kafir oldular yani beni tanımadıklarını benim koyduğum düzeni adı İslam olan bu nizamı bu düzeni tanımadıklarını ilan ettiler bunlar veya işlerinde saklı tuttular ama kabul etmedikleri anlaşılıyor açıkça ilan ederse anonem an an an kafirdir aşikare kafirdir, inkarına gizliyorsa münafiktir. Yani gizli kafirdir. Ya açıkça inkar ediyor veya gizlice inkar ediyor. Efendim kafir oldular bunlar, tamam. <gülüyor> ne yapalım, herkes serbesttir diyor ya şimdi. Yani karşı taraf senelerce bunu söyledi. Şimdi biz de katıldık bu kervana. Biz de katıldık şimdi. Efendim, diyoruz ki, e canım kimse kimseye bidale etmesin. Kimse kimsenin inancına karışmasın. Yani birisi çıkıp da ben kafirin diyorsa ne olsun, ne yapalım. <Gülüyor> Yeter ki ben Müslümanın diyenlere de kimse karışmasın. Yani o noktaya geldik. Ve biz bunu söylemiyoruz. Kur'an da böyle söylüyor zaten. La ikraha Ciddi Bakara suresinde gayet açık dinde zorlama yoktur diyor Cenab-ı Hakk. Yani dinde zorlama yoktur demek Müslüman olmayan bir kişiyi Müslüman olmayan bir kişiyi henüz İslam'la şereflenmeyen bir kişiyi zorla, baskıyla silah tehdidiyle Müslüman yapmak gibi bir işlem caiz değil. Gidiyorsun kiliseye, orada bir kısım Hristiyanlar var, havaya gidiyorsun bir kısım Yahudiler var. Ne görüyorsunuz burada? Çekiyorsun silahı. Çabuk Müslüman olun bakayım diyemezsin. Şahir İslam'a gelinceye kadar serbesttir. Yani biz onu zorla Müslüman yapmıyoruz niye? قَدْ تَبَيَّنَ الرُشْدُ Ayetin devamında Hak batıldan ayrılmıştır diyor cenab hak. hak. olan, doğru olan, gerçek olan her şey ortadadır. Ve azgınlıklar, sapıklıklar batıl da ortadadır. Ya e adamın da hakkı var. Sen hak ile batılı koyacaksın ortaya, o tercihini yapacak. Sen onu zorla, benim dediğim tarafta olacaksın, benim dediğim inancı kabul edeceksin diye de Yalnız bu ayet değil, Bakara suresinde, Kaf suresine gel, hemen şayet eliğmi, hemen şayet eliğmi. Bir başka ayette, isteyen iman etsin, isteyen küfresin diyor Cenab-ı Allah. Beni ve benim güzelimi, isteyen kabul etsin, isteyen reddetsin. Ama bunun sonunda hesabı var. Bu hayatın sonuna kadar ben bu hesabı sormuyorum size. Ama bildiğin hesabını vereceksiniz bunları. İşte öyle. Sur-i Yunus'ta bir başka ayet. وَلَاَوْشَاءَ رَبُّكَ لَاَمَنَ مَنْ fil ardi kulluhum جَمِيًّا Senin Rabbin dileseydi, Allah isteseydi, yeryüzündeki bütün insanlar İman eder diyor Cenab-ı Yani ben bunları Müslüman yapmaktan aciz miyim? Allah'ın gücü yetmiyor da bu adamlar Müslüman olmuyor. Demek midir? İstesem hepsini Müslüman yapar. Efe'en tefhükühün nâse hatta yıkrûn-u Yani iman etsinler diyesen insanları mecbur mu edeceksin diyor Cenab-ı Yani inanma konusunda zorlama yoktur. İnanma konusunda zorlama yoktur. Bir adam gelmiş, anasından görmüş, babasından görmüş, aldığı eğitimle, ben Müslüman oldum diyorsa, namazını kılmadığı gün hesabını sorarız. Dinde zorlama yoktur diye, namaz kılmayana, o sen bilirsin, yok öyle şey. Zekatını vermeyenden hesabını sorarız. Haccını yapmayanlar hesabını sorarız. Yani Müslümanın eksiklerinin hesabı sorulur. Bırak onu. Hani Diyarbakır'da adam Nevruz'da aleyhte propaganda yapıyordu İtalyan diye. Niye yakaladılar onu? Her ne kadar serbest bıraksalar bile usulen de doğusa mahkemeden geçirdiler. Demek ki Öyle yağma yok. Sen tahrip edeceksin, alt üst edeceksin ortalı. Namaz yok, niyaz yok, hiçbir şey yok. Müslümanlıkla hiçbir bağlantı yok. Bir de diyorsun diye niye sen bu vazifelerini ihmal ediyorsun da diyemeyeceksin yani? Niye? Profesör Hazretleri demiş ki dinde zorlama yoktur. Filan adam televizyon ekranında her gün konuşuyor. Bu bu adamlara sakın inanmayasınız. Bunlar bilmedikleri için bunu söylemiyorlar. İnanmadıkları için bunu söylüyorlar. Yani şeytan, şeytan Allah'ın var olduğunu, bir olduğunu, Adem'e secde edilmesi gerektiğini bilmiyor. mu? Bilgi ayrı şey, kafirlik ayrı şey, inkarcılık ayrı şey. Bunlar inkarcıdır. İnanarak konuşmuyorlar. Doğruyu da aksettirmeye çalışmıyorlar yani. Şimdi, dinle zorlama yoktur. Bu küfür meselesi biz zorlamıyoruz ama adamlar kendiliklerinden kafir oldular. Ben Kur'an'ı tanımam diyor. Sen dini diye bir din tanımıyorum. Hz. Muhammed'in peygamberliğini kabul etmiyorum. Yani bu esaslardan birisini reddettiği için kafir oldu. Tamam kâfir oldu, oldum. Otur oturduğun yerde, diyesin geliyor, durmuyor kâfir. Kâfir durmuyor orada. Bir şey daha yapıyor. وَسَدْجُوا عَنْ سَبِيلِ اللّٰهِ oldular ve diğer insanları, kendilerinin dışında kalan, inanması gereken veya inanmış olan diğer insanları Allah'ın dininden sattırdılar diyor Cenab-ı Kafir olmakla kalmıyor, yetinmiyor. Başkalarını kafir yapabilmek için, Müslümanı dininden koparabilmek için, Müslüman olmayanın, Müslüman olmasını engellebilmek için, her türlü çalışmayı da yaptılar diyor bunlar. Bakın bugünkü kafirlere! Canım siz kafirsiniz, inanmıyorsan inanmıyorsun madem ben İslam dinini din olarak tanımıyorum diyorsun bırak kendi hayatında kal. Niçin beni kafirleştirmeye çalışıyorsun sen? Falancıyı filancıyı niçin dinin dışına itmeye zorluyorsun? Öyle, o küfür durmuyor yerinde. İlla etrafındaki tahribatını yapacak. Eğer çevresindeki insanları İslam dininden sattırmazsa Müslümanın İslam'dan çıkması için Müslüman olmayanlara Müslüman olmaması için çalışmazsa küfrünü eksik görüyor. Ben tam gavul değilim diyoruz ama zaman. Etrafımda bir faaliyet göstermem lazım ki hakikaten inkar ettiğim anlaşılsın diyor. Bunlar var diyor Cenab-ı Nedir bunların sonuçları? Allah bunların bütün amellerini iptal etmiştir. Tabi bu iptalin manası şu, bu çalışmalar dünyada sonuç vermez demek değil. Asıl çalışmaların neticesinin alınacağı bir hayat var. Ölümden sonraki hayatta bu çalışmaların hiçbir karşılığı yok yani filancıya sen şu kanunu çıkarttın veya siz şu kanunları çıkarttınız müslüman gençleri dinle koparttınız size cenneti alanın şu tabakası ayrılmıştır mı diyecekler yani size cehennemin şu tabakası hazırlanmıştır diyecekler onların müsbet manada amellerinin, çalışmalarının hiçbir neticesi olmayacaktır, diyor Cenab-ı Hak. Allah, bizzat iptal ediyorum. Bunların sonu yoktur. Yani Mısır'da Firavun korkunç zulümler yapmıştır. Neticesine Kur'an haber veriyor. Ennaru yorabune <gülüyor> aleyha hudu yanna Akşam sabah, akşam sabah, yani bütün gün, akşam sabah, günün evveli, ahire, onun bir ortası da içinde demektir. Ateş bunlara arz ediliyor diyor Cenab-ı Hak. Bütün gün azab içindedir Firavun ve onu destekleyenler. Onun ileri gelen adamları, onun kadroları azabın içindedirler. Ve yâne tekûmuşsa, edhülû âle firavuna eşeddelâda. Kıyamet koptuktan sonra, denecek ki Firavun ve adamlarını, azabın en şiddetli sinatı. Bu daha azabın başlangıcı. Asıl o verdiği hayattaki cezaları değil bu yani. Onun bir mukaddimesi, onun bir başlangıcı olarak geliyor. Hiç kimse Firavun'dan daha güçlü değil. Ve Firavun'dan da daha aziz filan da değil yani. O böyle yaptı, o neticeye uğradıysa her kişi, bu tavır içinde olan her kişi ona bir firavun demektir, onun da neticesi budur. Ama buna karşılık amenu ve وَاَمِلُ salihat. Yine o kimseler ki diyor Cenab-ı Hak insanlar içinde, öyle insanlar da var ki bunlar iman ettiler. Ne demek iman ettiler? dediler ki ya Rabbi senin varlığını ve birliğini ve senin nizamını kabul ettiklerler. Öbürlerine karşı öbürlerinin inkar ettiklerini bunlar ikrar ettiler. Sen de varsın birsin. Kemal sıfatlarına sahipsin ya Rabbi. Ve senin son peygamberin vasıtasıyla ortaya koyduğun nizamı Esaslarını Kur'an ve Sünnetim çizdi. Bu İslam vizamına kabul ettik dediler. Kabul ettikleri için mümin oldular, Müslüman oldular. Tamam iman ettiler, bunlar da kalmadılar burada. وَاَمِلُوا Salihat. Bunlar da salih amel işlediler. Bu ne demek? O imanlarının İmanlarının gerektirdiği şekilde yaşadılar demektir. Bizim durumumuz tehlikeli cemaat. Bizim durumumuz tehlikeli niçin? Şafir inkar ediyor ve inkarının gerektirdiği şekilde davranıyor. O inkarın gereği miyse, inkarın ne yapması gerekiyorsa onu yapıyor. Ama acıdır. İnanan bugün, ne yapması gerekiyorsa onu yapmıyor. İnanan bunu yapmıyor. Salih amel işlemiyor bu Müslümanlar. Salih amel deyince bizim aklımızda sadece namaz kılıyor. Keşke o da başı mamur olsun. Keşke! Yani bu camiye bu cemaat geliyor. Allah razı olsun. Nasıl geliyorsa geliyorsun. Namaz da kılıyor acaba? Kapalı kutu. Kara kutu. Açılmamış. Nasıl kılıyor bana Nasıl kılıyor? Namazın farzını bilir mi? Vacibini bilir mi? Sünnetini, edebini, müsahabını bilir mi? Doğru, hatasız Kur'an okuyabilir mi? Bunlar yok. amel-i salih işte kılıyor diyor adam. Tabii namaz salih amellerden biridir ama İslam'ın tamamı değil bu. İslam'dan bir cüzdü. E orucunu da tutuyor, o da amellerden biridir. Ama bu 6666 ayetin yaşanması lazım. Katlik edilmesi lazım. İşte Müslüman bunu yapmıyor. Ve yapamıyor. Yani işi biraz hafifletelim. İnan, eğer yapamıyorsa hakikaten yapamıyorsa, bu boşluğu ele onun imanında aramamız lazım. Niçin yapamıyor? Yani bir adam şimdi ayakta duramıyorsa, bu adam ayakta duramıyorsa, onun ayakta durmasını engelleyen bir illet var bunda demektir. Amel imanın üzerine bina edilecek. Yani inanan kişinin şu işleri yapması lazım, yapamıyorsa acaba imanında mı bir hastalık var bu adamın? Doğru inanamadığı için mi, tam inanamadığı için mi bu işi yapıyor? Salih amel işlediler diyor. Bununla da kalmadılar. Ve amenu bima ala Muhammed. Bu iman ve amel sahipleri Muhammed aleyhissalatu vesselama indirilen Kur'an'a da iman ettiler. Halbuki iman ettiler deyince Kur'an'a inanmak da bu işin içine girmiş oldu. Ehemmiyetine binaen ayrıca Cenab-ı Bunlar Muhammed'e indirilen Kur'an'a da inandılar. Ki ve'u'yel hakku min Rabbiyim. Niye inanmasın? Rablerinden gelen bir haktır o. Gerçeğin ta kendisidir o Kur'an'da. İçindeki hükümler yüz gerçektir. E bunlar ne netice alacaklar? Keffera <gülüyor> anhum seyyatihim ve assahabalah. Cenab-ı Hak bunların bütün seyyiatını yani inançlarına, dinlerine aykırı amellerini, günahlarını Cenab-ı Hak örtüyor. Bu suçları siliyor. Ve kalplerini de ıslah ediyor bunların. Onu iman yolunda gördükçe, amel yolunda gördükçe, o yolda bir kısım eksiklikleri olsa bile, bazı yarımları, bazı kusurları olsa bile, ben o eksikleri affediyorum diyor Cenab-ı Hak. Ve onun içini, kalbini düzeltiyor. Sen kendi kalbine hükmedemezsin. Allah düzeltecek o kalbi. Allah düzeltecek kalbi düzeltmesi için sende imanı ve ameli görmesi lazım. Şimdi bizim hatamız nerede? Bu ayete göre bilmiyoruz. Kafalı kutu ama doğru inandığımızı kabul etsek bile o imana göre yaşamıyoruz biz. Bir örnek alalım hayattan. Şimdi devlet olarak düşünün, fert olarak düşünün, toplum olarak, aileler olarak düşünün. Bir de var şu memleketin ekonomisi. Mali düzeni haram üzerine kurulmuş. Ekonomik düzen, mali sistem haram üzerine kurulmuş. Bu düzenin değişmez ayağı faiz onu değiştirmeye kalkanın boynunu koparırlar. O faiz ki, onun hakkında sorulah buyuruyor, Allah, faizi alana ve verene, başka bir tabiriyle, yiyene ve yedirene, yiyen kimdir? Alan, yediren ödeyendir. O faiz muamelesini, yazan katibe, o memur, memure kimse, ona ve bu işleme şahitlik yapanlara lanet etsin kim kaldı ortadan ya alıyor ya veriyor ya yazıyor ya şahitlik yapıyor bu milletin bir de var korkunç bir kısmı melundur sadece faiz açısından melundur adam ahkam kesiyor ahkam kesiyor Hanım çeşitli oyunlarla bu işi temize çıkartmaya çalışıyor. Kur'an diyor ki: "Fe in lem tef'alu fa'idenu biharbin min Allah ve Resulih." Eğer faizcilikten vazgeçmezseniz, almaktan, vermekten, o cinayet meselelerinden uzak durmazsanız, o Allah ve Resulüne düşmanlık yapan karargahlardan uzak durmazsanız, Allah'a ve Resulüne savaş ilan ettiğinizi herkese duyuruz. Yani faize bulaşan demeli ki ben Allah ile savaş Peygamberler Peygamberle savaş yok. Göreceğim seni. Bu savaşın sonunu gelecek. Sen mi galip geleceksin? Allah ve Resulü mü galip gelecek. Bu budur. Kur'an bunu söylüyor. Oo, bizimkisi repo yapıyor. saatlik faizi bırakmaz, gecelik faizi bırakmaz. Nasıl Müslümanlık bu Allah aşkına? Bu nasıl Müslümanlık? Şimdi şeytanca bir yok. geleyim ceplerinizi yoklayan, her birinizin demeyeyim ama büyük bir kısmınızın cebinden birkaç bankanın kredi kartı çıkacak. E kredi kartı da mı? Kredi kartını kullanmak da caiz değildir. Evet. Evet. Peki, o müessesenin reklamını yapıyorsun evvela. Plan bankanın kartı cebinde onun reklamını yapıyorsun. Niye gidip plan umumhanenin reklamını yapıyorsun? Yapsana göreyim seni bakayım. Oranın da bir belgesini taşı. Git filan yerdeki genel evinden bir belge al. Burada güzel karılar var. Bunlar cinsi ilişkiyi daha iyi götürüyorlar. Desene bakayım senin ne farkı var bunun vallahi faiz ondan daha manşuza bir iştir ondan daha şerefsizce ve adice bir iştir insanların canını yakıyorsun sen ama soruyor musun sen arkadaş ben kredi kartı alıyorum caiz mi bu ama diyanet reisine fetvayı verdirtiyorlar reis Reisse olsa ama bizim reisimizdir. Aynı teşkilattayız. Yani diyanet reisi olur dese haram helal olur mu yani? Olur mu ya? Böyle bir şey mi olur? Bir de var. Yaşamıyoruz. Mali düzenimize bakıyoruz. Haram üzere kurulmuş. Dahası var. Kredi kartını bilmem banka işlemlerini bırak şimdi yoklasan birçoğunuzun cebinde piyango bileti var yapmayın Allah aşkına yapmayın vallahi aldanıyorsunuz billahi aldanıyorsunuz bizim mücadelemiz sizin ayıbınızı kusurunuzu ortaya çıkartmak değil imanımızı korumanın mücadelesini veriyoruz yani haramlara helal diyoruz ya Harama helal demek dinden çıkmayı gerektirir. Kafir olmayı gerektirir. için ucuzca dinimizden vazgeçiyoruz ya? Ne olacak? Çok zengin olacaksın ne olacak? Ne olacak bunun sonunu bana bir söylesene bakayım. Yani gırtlağından geçen, sırtına giydiğinden başka ne üzgün varsa? El aleme hammarlık niye yapıyorsun sen ya? Varislerine çok mal bırakacakmış. Varislerin sana ne yapacak? Onlar yaşayacaklar senin bıraktığın servetler, sen de azabını çekeceksin, hesabını vereceksin. Bu yanlış. Meşru kazanacaksın, helalından kazanacaksın. Niye bu böyle oluyor diyor Cenab-ı Hak ayetin devamında. Kafirlerin amelleri niçin neticesiz kalacak? Boşa çıkacak ahirette. Çünkü onlar batıla tabi oldular diyor Cenabı. ı Hak. Batılı takip ediyor. Batılın peşinden gidiyor. Ve الَّذ۪ينَ اٰمَنُوا تَلَهُ الْحَقَّ الْحَقَ الْرَب۪ي İman edenler de Allah'tan gelen Hakk'a tabi oldular. İman edenin niçin suçları bağışlanıyor? Kalbi düzeliyor. Hakk'a bağlı olduğu için düzeliyor. Şafiri niye kaybediyor? Batıla bağlı olduğu için. Ama şimdi Müslümanlar olaz biz de şafirlerin kuyruğuna takılıyoruz. Yani o batılın kuyruğudur kafir. Biz batılın kuyruğunun kuyruğu oluyoruz. Olmaz. Ondan sonra da dönüp diyoruz ki, ya niye bu işler bozuluyor? Niye bozulmasın ki? Bu dinin sahibi yok bu dinin sahibi yok e biz öldük mü e ölmediysen hani sesin çıkmıyor ölmedin kabul edeyim seni e sesin neredesin sesin yok aa cayır cayır komisyonlardan kanunları geçiriyorlar cayır cayır adam şimdi ne olacak vakıflarla ilgili mesela güya deri toplama işini hava kurumundan aldılar Çal verin, ne olacak yani? <gülüyor> ne olacak? Ona güvenmezse ona da vermez deri toplama işini. Niye benim derimi bana bırakmıyorsun arkadaş? Derdin mi? Sen güçlü olursan diyor, inancını yürütürsün. Dinine sahip çıkartın, bu da benim işime gelmez. Senin elindeki gücü almam lazım senin elinden. Değer ki bir kurban derisi olsun onun elinden alacağım diyor. Ve kurduğun vakıf ne olacak? Zekat toplayamayacak, fitre toplayamayacak, bağış alamayacak. Şimdi siz de korkacaksınız. E yasaklandı ben sana zekat veremem diyeceksin. Öyle mi? Peki bu din nasıl yaşayacak? Devlet kendisi sahip çıkmayacak. Sahip çıkanın önünü kesecek. Sen de ben de burada duruyoruz. Biz de Müslümanız diye geçinizeceğiz. Allah kabul etsin. Eğer olursa, bu geçerli olursa Allah kabul etsin. Cemaat hakikaten toparlanmamız lazım. Ben kimseden sokaklara dökülmesini istemiyorum ama bir pasif direnme de mi yok ya? Senin fikrini kabul etmiyorum diyemiyor musun? Bunu da mı diyemiyorsun ya? Yaptıkların yanlıştır, batıldır da diyemiyor musun sen? Ama şu camideki cemaat şu deyince Mahmut Paşa'yı kastetmiyorum camilerdeki cemaatın çoğunu yoklayın vallahi Beytullah'ın karşısında Beytullah'ın karşısında mesela haksızlığa uğramış bir Müslümandan bahsediliyor e o da canım devlete çok karşı geldi diyor o kadar burnunu her şeye sokmasın diyor Müslüman Müslüman'ı acıyacak yerde merhamet edecek yerde inşallah bu haksızlık düzelir bu haksızlıkların düzelmesi için diyecek yerde o da kafirle birleşip Müslümana saldırıyor. Kim bu? Beytullah'a gelmiş. E, Keyfeci'ni demediler bitiriyorum. İnsan hacı mı olur? Gitmek ile Mekke. Eşek derviş mi olur? Su taşımakla, taş taşımakla tekke. Yani bir merkez tekkeye su getiriyor diye o da dermiş oldu yani karşısında geçirdi Ebu Leheb orada geçirdi hep kafirdir bunlar vallahi ve billahi yeminle söylüyorum o milyonlarca yüz milyonlarca para harcayıp gidip gelenlerin büyük bir kısmı kafirdir evet oraya gitmeden önce iman etmesi lazım İman ettikten sonra gitmesi lazım. Senin 3000 doların 5000 doların vardır diye sen hacım olduğunu zannediyorsun. Öleni zannediyorsun. Bu önce bir iman işidir, bir iman işidir. <gülüyor> Doğru inanmış, kafirle işbirliği halinde, kafirle işbirliği halinde, küfürün içinde hala onu müdafaa ediyor diyor. Ya bunu da mı görmüyorsun diyorsun adama. Yani şu da anlaşılmadı mı? Hani dede teyi, pireyi tutuyorum, gözüne serpiyorum, ölmez diyor daha bu adam. Canım yani pireyi yakalamışım. Gözüne de serpiyorum, tanesinden çekiniyorsun. Bu kadar basiresiz adamlar var. Böyle olmaktan çıkaralım kendimizi. Bir zaman için bir düşünelim, ya ben neyim? Neye inanıyorum? Nasıl inanıyorum? Nasıl yaşıyorum? Nasıl olmam gerekiyor da neyim ben? Bu muhakemeyi yapalım biraz. Cenab-ı Basiret insan buyrusunu, şuur insan buyrusu. Lillahil fatih. Elhamdül